قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنكم حريس عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم صدق الله العزيم وفي آية آخر يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَاسْسِرَجًا مُنِيرًا وفي آية آخر Velakat-i kitab Nafiz Cem'ur-i Minba' de anna al-ard yelsuha ibadiyye's salihun inne hada la balagan li abidin wa mursalan Sultan-ı evliya, sırr-ı alem olan Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamberimiz, Allah'ın sevgilisi, olan peygamberimizin nübüvvetine inanan ve resul-i her şeyinden ziyade severek, evladından, ayalinden, canından, malından, rütbesinden, kasılsından, kesilsinden, dünyadan, ahirette, mevafihan, ziyade severek, imanını kemale girdiren, Resul-ü Ekrem'in şefaatini özleyen ve onun yollarını gözleyen ve Resul-ü Ekrem'e aşık olan, Hakk'ın cemetine talip rızasına radip, cemaline aşık olanlar. Bir muazzam ay içinde bulunuyoruz. Ve o ay içerisindeki bulunan mübarek diyecek ki Leyve-i Mevlüt'tür, resul Ekrem'in dünyaya zuhurudur. Onun arefesindeyiz, onun arefesi olan cuma günündeyiz. Yevmi Azim, çok büyük bir gün. Leyve-i Kadir'den de yüze. Leyve-i Kadir, Kelamullah'ın nüzulüdür. Hz. Muhammed gelmesi Kelamullah gibi nüzul edecekti. Bu Mevlüt'ün nevi de o kadar yüce bir gecedir ki Müslümanlar bunun maalesef adım edildi. Ve ilk unutulan Adab-ı Eski müminler Rabi'l-Evvel Ay'ın yani içinde bulduğumuz ay ki Rabi'l-Evvel Ay'dir. Resul-i Ekrem'in tülû ve zuhurudur. Allah'ın en büyük nimeti olan Muhammed Mustafa dizlere. Bütün beşeriyete yalnız, yalnız bize değil. Yalnız müminlere değil. Müslümlere, gayrimüslimlere. Dinlere, dinsizlere. Hepsine nimetullahdır. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa çünkü o olmasa ne kainat, ne vuhra, ne ahiret, <gülüyor> ne dünya meydana gelebilirdi. Gelmezdi ki, levlâke levlâk, lâ halaktul eflâk, yani Habib-ül Muhammed seni halketmesiydin, eflâki halketmezdi. Teletiyyatı yani kainatı. Ahkâmı eskimecek olan Kur'an'da buna şahittir, Kur'an-ı Kerim. İçerisinde, Resul-i Ekrem'in şanı şerefin ayeti, okudum ayetlerin manalarını vermeyeceğim. Bir tanesini falan vereceğiz. Çünkü vereceğimiz mana da, deryadan bir katre, Küreden bir zerre, güneşten bir hücum olarak geliyor. Yani şanı şerefı valasını Allah ilan için Allah'ın telamili ile sizlere Peygamber hakkındaki ayetleri okudum. Bir defa ve men yutayır Rasul fakat ata Allah. Her kim ki Muhammed'e itaat etti muhakkak bana itaat et. Yine diğer bir ayeti kiriyemedi. De, i̇nne dediğine bir vaire ki inne mali sana kim itaat ettiyse Muhakkak bana bir adet diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Allah'ın Rahman ve Rahim esmasının Resul'ün vücuduyla zahir olmasıdır. Peygamberin türlü Müminler yani Müslümanlar birçok adam İslami'yi tehditlerinden dolayı bunun da farkında değillerdir. Hatta bazı ahmak kişiler geliyorlar da efendim sakalı şerifi öpmek caiz mi değil midir? Canım gayrı şu şeyleri öpüyorsun da Resulullah'ın sakalını dökten müziği arıyorsun yani. Orada mı cevap arıyorsun benden yani. Bu aşk meselesi bu. Muhabbet meselesi bu. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkından bir miktar varsa onun ayağının tozlarını gözüne sürme diye çekersin. Her veli ki yüceldi, kutbiyete vardı... Resulün ayağının tozunu gözüne sürme çekti. O makama yükseldi. Allah Allah. Sen Muhammed Mustafa'yı ne zannediyorsun sallallahu aleyhi ve sellem? Babası Abdullah, anası Amine. Didesi Abdülmuttalip, Ebu Talip, amcası Abdülmuttalip. Öyle mi biliyorsun? Ebu Ceysel'den daha alasını biliyor. Beraber yaşamışlar aynı şeyde. Resul-i Ekrem, mirat-ı haktır. Resul-i mutlaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Sahabiden bir sihir anh, Allah ondan razı olsun demiş ki Peygamberimize yani bir Allah, ne vakitten beri ne Bu soruyu sorunca Fathül Risalet, mübarek hem saadetlerini oynatarak Nur ile demiş ki Adem henüz toprak ile su arasında idi daha çamuru karılmamıştı. Ben o vakit ne Daha ileriye git. Adem'in toprağı ve suyu yaratılmadan Hazreti Peygamber Nebi. Çünkü Cenab-ı Allah Delle Celaluhu ve Te Keddes Hazretleri Habibi Edib'ini Zat-ı Nurundan halk eyleyip halk ettiği nurekün Muhammed'e Muhammed ol dedi. Ne ne melek gülgülesi ne felek belgülesi vardır. Ama da hem Zat-ı Nurundan Habibi Huda Efendimizin nurunu halkedip kün Muhammed'e, Arapçası Muhammed oldukça sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a kasam ederim ki efendiler, kardeşlerim, biraderler, bir adam Resul-i Ekrem'in ismini söyler de onun sıfatını söylemezse yaptığı amelleri batıl olur. birbirine çağırır gibi resul Ekrem'e seslenirse ya Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem amelleri batıl olur. Allah itibarı keriminde hiçbir zaman Resul-ü Ekreme ya Muhammed diye hitap etmemiştir. Mutlaka sıfatlarını söylemiş. Ve ma Muhammed'in illa resul. Kad kadetin kadir Ve fi ayetin ahar huvellezi arsala resuluhu bil huda ve dinil hakki liuzherahu aleddini kullih ve Muhammed Rasulullah. <Gülüyor> Gene diğer bir ayet kerimede مَا Muhammedun مُحَمَّدُونَ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا ve رَسُولَ اللّٰهِ Daima Resul-i Ekrem'in ismini Allah-u ve Teala Hazretleri andığı vakitteki tazimen anar. İşte Mezzin Efendi onu her cuma, her camide Mezzin Efendi ilan ediyor. Yalnız Mezzin Efendi'ni camileri de ilan ediyor zannediyorsun. Kainatın her zerresi Muhammed Musabba'ya iade diyor. Şu anda bütün semavat ve ardı ehli toplanmışlar. Beyti mamurda cuma namazı kılıyorlar. Orada cuma namazı kılınıyor. Cibir aleyhisselam o, imam olmuş. Hazreti İbn-i ezin olmuş. Hazreti Azrail imamete geçmiş. Yahu kitabeti okuyor. He? Ve dua şöyle dua ediyorlar. Diyorlar ki cumadan sonra ey cuma namazını kılan aşık. Hac ama cumaya geldin. Hac sevabını aldı. Fakirin hacı cuma namazı kılmaktır. Diyor ki ciddiyle emin ya Rabbi şu kıldırdığım namazın sevabını dünya yüzünde ibadullah'a Resul-i Ekrem'in ümmetine cuma namazı kıldıranlar imam, kıldıran iman efendilerin deftere amaline kaydıyla. Hazreti Mikail diyor ki hutbe okuyor. Okuduğum hutbenin sevabını Dünya yüzünde ümmeti Muhammed'e, hutbe-i Muhammed'den hitap eden hatiplerin deftere amaline kaydeyirler. Hazreti Mikail ezan okuyor, diyor ki ya bir şey okudum, ezanı yaptım müezzinin sevabını. Dünya yüzünde meyzinlik yapan zevahatın yani cuma günü meyzinlik yapan zevahatın deftere amaline kaydeyirler. Hazreti Ömer İbni hatta diyor ki eğer bana hilafet teveccüh etmeseydi müezzin olurdum diyor. Meyzinlere müjde, Kendini <gülüyor> hakir görme. Ey müfti, ey imam, sen Naib-i Muhammedi'sin. O kisveyi çünkü. Yine diyor ki, müezzinlikteki olan sevabın ne olduğunu bilseydi halk, birbiriyle meclislik yapacağım diye mücadele ederdi diyor. Bu kadar söylüyoruz. Diğer melekler de, Ya bugün Cuma'yı kıldık, kılmış olduğumuz şu Cuma'nın sevabını, küreye hatta Cuma namazı kılan müminlerin defterine kayda yediyor. Müjde vereyim sana. Ey müminler, Evet, Cenab-ı Hakk'ın Zat-i bir nur halk ederek, kün Muhammed'e, Muhammed ol dedi. Ve Resulullah'ın nuru halk olundu. Halk olunur, olmaz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah dedi. Ve alleme'l Adem'el esmai kulle'ha, yalnız Adem peygambere değil, esmanın talimi. Esmai, ilahi Adem'e talim olundu efal Zatı ve Esma-i İlahi Hazreti Muhammed'e talim olundu. Zadına, anlayana söyledim. Geçiyoruz. La İlahe illallah dedi. Derdemiz Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri Resulullah'ın bu tevhidine cevap verdi. Muhammedur Resulullah dedi. Nur Muhammed La İlahe illallah dedi. Cenab-ı Hak bu tevhide mukabil Muhammedur Resulullah dedi. Peygamberin nübüvveti daha o vakitten tasdik olundu. Ve buyurdu ki bir kimse bu kelimeyi tayyiveyi lisan ile söyler. Kalp ederse ebedi onu da koymam. Belki hiç cehenneme dahi sokmam. Geçeceğiz ama ateş yakmayacak. Aman Allah'a kırmayın. Peygamber'i gücendirmeyin. Allah'ın yolunda bulun müminler. Ruh kuşu kafesten uçmadan Allah'a kulluk edin. Bir gün gelecek çok pişman olacaksın. Namaz kılmadığına. Bir gün gelecek hac yapmadığına çok pişman olacaksın. Dünyada kötülük yaparken gülerken, o kötülük yaparken güler, gülenler bir zaman gelecek çok ağlayacaklar. Allah bir kalpte iki korkuyu cem etmedi. Dünyada Allah'tan korkana Allah kıyamet günü korkutmayacaktır. Kalbinde hak korkusu varsa müjde olsun sana. Ve buyurdu ki bu kelimeyi taybiyi her kim söyler onun ağırda ebedi bırakmam. Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Beni tevhî eder de senin ismini işittiği halde senin nüvvetini tasdik etmezse ona da cennetime haram kıldım. Allah'a tasdik etti ama Resulullah'ı işitti nüvvetini tasdik etmedi. Ona cenneti haram kıldım. Muhammed'in Resulullah diyenlere narı haram kıldım. Resul-i Ekrem Allah'ın en büyük nimetidir. İmamül etkiyadır. Nimetullah'tır. Mustafa'dır. Müşteba'dır. Mürteza'dır. Şemsüz Duhadır, Dühadır. Bedreddücah'dır. Nurul Veradır, Vekâre Kâbe Kavsine evet nadir. Resul-ü İmamül Harame'indir. Cetri Sıddey'indir. Hazreti Muhammed Mustafa. Böyle bir peygamber e bağlısın. Peygamberin ise Allah'a kasam ederim ki sana yani ruh kuşu cesedinden uçunca ilk soru Hazreti Muhammed'den olursa Allah. aleyhi ve sellem. Allah. Kabre girer girmez ilk soru ondan olacaktır. ''Bu zatı nasıl tanıyorsun?'' diyecekler, bu zatı nasıl tanıyorsun? Sünnetine sarılanlar, isrinden gidenler ve i Ekrem'in, onlar diyecekler ki, biz bütün ömrümüz boyunca onun aşkıyla, onun muhabbetiyle kalbimiz titredi. Nasıl Allah'ın mahbubu bizim sevgilimiz. ''Hele inne auliya Allah la huv min ve Münafıklar, işitmiş de Peygamber'e muhabbet etmemiş onun sünnetine, ehlibeytine ihanet etmiş, ashabına ihanet etmiş, evliyasına ihanet etmiş kimselerle müminler onun hakkında peygamber derlerdi diyecekler. Onlar "Ben tazuluyor ve eyhel mücrimun" suçlular müminlerden ayrılacaktır. Birkaç söz daha söyleyeceğim çünkü anlatacağım ömrüklarım kitaplara sığmaz. Hatta mübarek etmiş olmayayım yani. Denizler bereket olsa, ağaçlar kalem, semavat ve artı kitap olsa bütün zihruh ruh sahipleri de katip olsa, mürekkepler tükenir, kalemler kırılır, yazanlar yorulur. Resul-i Ekrem'in Muhammed'i bitmez. Çünkü bidayet, bidayet nisi nihayet olur. Bidayet Muhammed Mustafa'dır. Nihayet Muhammed Mustafa'dır. Hatta kıyamet günü dahi ilk olan haşr olacak olan Hazreti Peygamber'dir sallallahu aleyhi ve sellem. İlk haşir peygamberdir. Kalkacak olan kabir. Ceba'ye peygamberin nuru kabirinden nur, nur zuhur oraya gidecek. Ya Resulallah kalk, kıyamet günüdür. Kalkar kalkmaz beni soracak, ''Ya Cebrail ümmetim nerede?'' diye soracak. Allah Bu Allah kadar yani. Yürgü Hazreti Amin'e, şimdi söyleyelim Peygamberimiz fil e dünyaya geldi. Rabiül evvel ayının 12. gecesi, sabaha karşı, pazartesi günü. Olan vukuatlar, Kabe'de putlar vardı o vakit. Putlar hepsi üstüne düküldü. Kabe'nin bütün rükmü birbirine selam verdik Peygamberin zahir olduğunu yani zuhur ettiğini birbirleri tebşir ettiler. Mekke kavramız şaşırdılar. Mecusilerin bin senelik ateşi söndü. Sade gölü göçtü. Sade gölü göçtü. Mecusilerin bin senelik ateşi söndü. Diyor ki Hazreti Amine radıyallahu anh'a Bazı beyinsizler var. Müminler içerisinde. Benim yaşıma vaşi şey bu sözümü. Peygamberin anası vahşatı konuşuyorlar. İslam birin üzerine gitti. Sakın böyle bir şey konuşma. Adamın dilini ateşten makasla keserler. Hedef lazım. Terbiye lazım. Hiç İnciyalı orada sebebi atarlar mı? O Fık ı gibi kayıt var orada. Ma al küfrü değildir. Ma Ma Teala'l Resulullah'ın Ebeveyni Muhammediye, Ali İbrahim kimdir? İbrahim peygamberden Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar peygamberin dedeleridir. Peygamberin annesidir, peygamberin babasıdır. İki günlük kitabı okuyorlar benim gibi. Sonra kavk peygamberin anası babanı tezkire etmiyor Yan Odysseus'la uğraşıyor böyle yani. Bırak vericik. Sen kendi babanla anla uğraş. Sen nasıl ahrede gireceksin onu düşün bir defa. İmanını imansız mı? Ben nasıl ahrede gireceğim onu düşüneyim ben bir defa. Hazreti Amine diyor ki radiyallahu anha ne söylemeden duramayacağım ki. 6 aylık diye annesinin karnında cenab-ı peygamber Hazreti Abdullah yani peygamberimizin pederi alileri göçtüler. Öldü. Her fani ölecek. Biz mezarlıklardan geçiyoruz, <gülüyor> ibret almıyoruz. İnsanlara en büyük vaiz ölümdür birader. Ölümden ibret almayan, ölümden de almayan kimseden hiç hayır gelmez. Annen gitmiş, baban gitmiş, neden gitmiş, komşun gitmiş, hepsi hiçbir türlü uslanmıyorsun. Eyvah! Bak o göze. O göz ki ibretsiz bir gözdür, senin düşmanındır, sen düşmanını başın üstünde taşıyorsun. Tefekkür edemiyorsun, o beyin senin dostun değil, düşmanındır. O düşmanını sen kafanda taşıyorsun, kafanın üzerinde, yazıklar sana. Ölümden ibret almayan hiçbir şeyden mağazını saati almaz. Hepimiz ölücüyüz. Ölmek var, olmak var. Hangisini istiyorsun? Bir ölmek var hayvan gibi. Bir olmak var, Resulullah'ın ağağ düşmek var. Hangisinin kucağına yani peyvamları? Ölmek var, olmak var. Buradan giderken, Ya eyne tesabuhu ne? Yahut kadrimunu diyeceksin. Manası Türk şey yani. Beni nereye götürüyorsun diyeceksin. Bazısı aman beni yerine götürün diyecek. Hangisini olmak istiyorsun? Bu hangisi? Eyni bunu diyenler ahad inkar edenlerdir. Azaba müstahak olan asilardır. Nereye götürüyorsun? Aman götürmeyin beni. İster çelenge olsun, ister davul olsun, zulmü nasıl olsun, istersen altından kubbeli türbeye gömülsün. Hiçbir faydası yoktur. Dışası mamur içerisi haraptır. Kabrin içini mamur ödecek zikrulahtır ibadettir, taattır, muhabbettir, aşktır. Allah! Gidiyorlar. Ha, Altı yaşında Cenab-ı Peygamber annesi ebal Hazreti Amine. Kül yetim kaldı Peygamberimiz. Ne anne var, ne baba var. Amucası olan Allah. Hazreti Ebi Talip yanına aldı Peygamberimizi. Melekler gülüşler ki Erbabı Mükaşife'ye göre Ya Rabbi Habibim diye medü sena ettim. Semavatı, ardı bilinen ve bilmeyen alemleri onun için halk etti. Cennetler onun için hazırlandı. Huriler, gülmanlar, dildanlar onun için hazırlandı. Cehennemin deregatı onu sevmeyenler için hazırlandı. Zincirler, bukualar, yılanlar, akrepler onun düşmanları için hazırlandı. Estaizu billahi, inna adednâ bil kafiren selâsile ve aglâre ve sâira. Ama annesini aldın, babasını da aldın, annesini de aldın, külliyetin kaldı? Diyordu Cenab-ı Hak. Bundaki sırrım şudur bir tanesi. Biz bir sırrı çözebiliriz. Iki sırrı çözebiliriz. Fazlasını vermiyorlar ilmin edinim. Diyor ki Hak bir yerden zulüm gördüğü vakitte Habibim annesi yahut babası sağ olsaydı ya annesine seslenecek yahut babasına seslenecek. Şimdi onları aldım doğru bana seslensin. Allah, Allah, Allah. Allah desin. Ortaya vasıta koyma. Diyor ki, Hazreti Amine ben diğer kadınlar gibi ağrısı duymadım. Evladım dünyaya geldi Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Göbeği kesikti, sünnetliydi, gözleri sürmeliydi. Ve secdeye kapandı. Mübarek dapları oynuyordu. Gittim dinledim ne diyor diye. Çocuk konuşuyor bir şey söylüyor. Efendim çocuk konuşur mu? Konuşur. Konuştururuz çocuğu biz. Biz konuşmuyoruz. Allah konuşturuyor. Yani. Hani İsa konuşmadı mı? Meryem'in kucağında. Te ile iley. Dediler ya Meryem. İsa'yı nereden buldun bu çocuğu? İşaret, değil, işaret ettik, ona sorun diye. Kundak'taki çocuk konuştu. İnni Abdullah, Ataniyel Kitab ve Jalen Nebi'ya dedi Hazreti İsa. İsa peygamber, ben İsa'yı peygamberi. Hazreti Muhammed, Hem Asa. Melek, hem meleklere, hem cinlere, hem insanlara peygamber. Resulü <Gülüyor> Ekrem sallallahu aleyhi Niye çok görüyorsun? Orada hemen mantığını işletiyorsun da o Çocuk konuşur mu diye. Kulağımı verdim, dinledim, ümmetim diyordu. Ümmetim, ümmetim diyordu. Yaşadığı boyunca kıyamında, rücubunda, secdesinde, kavmesinde, celsesinde, tahiyyatında ümmetin Allah'tan istedi. Gene, gene bir Rabi'l-Ever'in 12. gecesi, bir fıraç gibi sabaha karşı Hazreti Ali diyor ki Resulullah'ın ayaklarından ruh çekildi. Süme Refikül Ala dedi, Süme Refikül. Yani sonra ruhu çıktı ve Biz videonundaydık. Ruhçuktan sonra yeni dudakları oynadı. Kovçuk ne söylüyor diyor? Yeni ümmeti diyordu Peygamber. Biz istiyorduk. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Resul-i Ekrem'in nimetini bana köllük edenler. Şurada oturuyorsa eğer Hz. Muhammed ümmetleri oturuyorsun. <Gülüyor> Demiş ki İstanbul alınacak. Geldi ceddini aldı. Onu yerine onun evriyle oturuyorsun burada. Onun nimetiyle oturuyorsun. Rütbeli öyle giydin. Müslüman olmazsa rütbeyi giydirmezlerdi Müslüman olmasaydın eğer. Müslüman olmasaydın benim burada ne işim vardı kürsüde? Senin ne işin orada camide? İşte yani fazileti, o gecenin fazileti bitmez anlatmakla. Bir miktar böyle sizlere bir, yani gül bahçesinden ufak bir golce sunduk. Allah teslimi halka ile ve kalplerimizde muhabbetin Muhammed'ye Muhammediye zuhura gele, zahirlerimiz şeriatın nuruyla nurlana, batınlarımız aşkullah Muhabbetullah ile pürünür ona. O geceyi ihmal etme. Yani mübarek Mevle'li-i Mevludu o gece cenab Peygamber e çok salatu selam oku. Salatu selam Peygamber'in kapısını açtırabilirsin. Kıyamet gününde bana en yakın olanınız, beni, bana çok salatu selam okuyanın kişiyi mi? onu çok zikreder. Allah'a seven, Allah'a zikreder. Peygamber'i seven, Peygamber'i zikreder. O gece gafletlenmaktını geçirme. Dua et, ola ki o gecesinin kalbinde nuru Muhammed'i tülü eyleye, zuhur ede, o vakit iyice düdüğü çaldım demektir. Cennetin sekiz anahtarı sana teslim olunur. Cemalullah ile senin aranda yetmiş bin perde vardır. O yetmiş bin perde çak olur. Cemal-i bâ kemal-i ilâhiyyem râhiyyoluzum. Vallâhü yedi ilâh dâri selâm ve yehdi men yeşâ i'lâh sılâhtı müstakîm. ayet size sizin cinsinizden bir peygamber geldi. Size rauf ve rahîm ve Aziz ve Haris. İşte anlattık size manalarını söyledik bunların şey olarak, mevzu olarak bizim cinsimizden. Yahut min enfusikum min enfesekum de var. Kıraatta, şahs kıraatıdır ama öyle bir kıraatta vardır. Min enfesekum en nefisiniz, en güzeliniz, en makbulunuz, en nalideniz yani. Müminlere haris, rauf ve rahim. Hatta yövbe kıyametinde kendi evlatlarını fedaya kalkacak bizi kurtarmak için. Bu hadislerin bak son tarafındaki hadislere yani uç ya hadis evvel sonundan Buhari'nin benim yani Hasan'ını, Hüseyin'ini, Fatıma'sını, evet sevgili Fatıma'sını, Kasım'ını, İbrahim'ini, Zeyneb'ini, Rukiyes'ini hepsi feda ya Rabbi illevbetim diyecek bizi kurtarmak için. Hocam a bu bu şeyi alacaktır şefaati. Bunun için şefaat bana verilmiş. Hiçbir peygamber şefaatle edemez, Hiçbir peygamber şefaat etmeyince. İlla şefaat izniyle peygambere çıkarsal Allah'a. Allah ya Rabbi Bin bir Esma İlahi'nin hürmetine, bu ay içerisindeki zuhur eden muhabbeti ve aşk Muhammed'i hürmetine Habib-i Muhammed'ten ayırma. Bizi dini İslam'da sabit kadem ile.